Ne se-mi spuni naiko când sa vii Ne se-mi şora margein când <tihil>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 Dostlar hepinize merhabalar Sizlere telefonla ulaşıyorum Canlı olarak tabii ki ulaşıyorum Ve 94.9 açık radyodasınız Tuna'nın beri yanı şu anda başladı Aslında haftalardır yapmak istediğim Programı kısmi olarak Bugün yapabileceğim için de e, Mutluyum doğrusu e, Bugün Apazya'dan şarkılar dinleyeceğiz e, Apazya Devlet Halk Şarkıları Topluluğu'nun Çeşitli versiyonlarla kaydettiği Bir albümden şarkılar dinleteceğim. Çeşitli versiyonlar dediğim zaman zaman büyük koro e, Apazya Devlet Korosu zaman zaman ikililer zaman zaman piyano eşlik zaman zaman akapella halk şarkıları e, farklı oluşumlarla e, kaydettikleri bir albüm var. Elimizde onu dinleteceğim sizlere. E, neden Apazya? E, Balkan yorazyasından bayağı bir uzaklaşmış oluyoruz. Nedeni aslında Mayıs ayının bizim coğrafyamız için taşıdığı önemden kaynaklanıyor. Ee, Anadolu coğrafyası ve çevre coğrafyalarda Mayıs ayı nedense böyle üst üste sürgünler, katliamlar ee, ve türlü felaketlerle hatırladığımız bir ay. Aynı zamanda bahar ama biz bu soykırımları da, katliamları da, sürgünleri de e, bir şekilde Anımsamak istiyoruz. Bundan sonra böyle bir şey olmasın diye, tarih tekerrür etmesin diye e, hatırlamaya çalışıyoruz. E, eninde sonunda bir, bir, bir, bir müzik programı fakat e, müzikle politikayı e, e, bir noktadan sonra birbirinden soyut düşünemeyiz. E, her şey olduğu gibi müziğe bakışımızda da mutlak bir e, politik duruş var. Aslında bu programı 3 bölümlü yapmak istiyordum ama yayına gelemediğim için bir bir nedenle bu şekilde yapmak durumundayız. Diğer borçlarımı size önümüzdeki programlarda ederim. Mayıs ayında benim anımsadığım 3 tane önemli olay var bizim coğrafyamızı ilgilendiren. Birincisi, Şerkezlerin 1962'de Mayıs ayında eski tabi Rusya çağrılığıyla Osmanlı İmparatorluğu arasında yapılan anlaşmayla Kendi yurtlarından sürgün edilişi Sanıyorum 19 Mayıs'ta Ya da 21 Mayıs'ta anıyorlar O dönemde binlerce Kuzey Kafkasyalı Adigeler, Afazlar Çeçenler Karaçaylar Komuklar da Avarlar Osetler ee, Çerkezlerle Ruslar arasındaki 30 yıllık savaş sonucunda e, yenilgi yaşadıkları için bu anlaşmayla Osmanlı topraklarına sürülmüş oluyorlar 1862 ee, bu vesileyle bugün e, apazca devlet halk şarkıları ve dansları topluluğunun bir adımını çalacağım zaten ikinci ve üçüncü olayları da anımsatıyorum size e, i̇kincisi yine Mayıs'ın 19'unda anılan 19-19 e, yılında ve öncesinde Karadeniz'de gerçekleşen karışıklıklar ve bu karışıklıklar sonrasında memleketlerini terk etmek zorunda kalan e, işte Gürcistan tarafına ya da eğer paraları varsa da e, İstanbul'a doğru e, hareket edip kendi yurtlarını bırakan e, Pontus Rumlarının bir sürgünü var. Zorun yani adı konmuş bir sürgün olmasa bile olayların kendiliğinden ortaya çıkarttığı bir sürgündür o. Üçüncü olayda Kırım Tatarları'nın 1944'te yaşadıkları İkinci Dünya Savaşı sırasında Kırım Tatarları'nın Almanlarla işbirliği yaptığı gerekçesiyle bütün Kırım Tatar halkı bir kısım Geçenler e, yine Kuzey Kalkas altlarından bir kısım. E, Orta Asya'ya Kazakistan, Özbekistan bölgelerine zorla ettirildiler. Ancak 90'larda dönebildiler Kırım Tatarları kendi ülkelerine. 81'den 89'dan sonra e, döndüler. İşte bu üç sürgün bana esin kaynağı oldu bugün. Fakat bu e, aslında 50 dakikalık programı İçe ayırmak e, pek mümkün olmadı. Bugün Apazya'dan şarkılar dinleyeceğiz. E, eski arkayık şarkıları inanılmaz bir çağdaş düzenlemeyle bize sunan bir topluluk bu. Apazya müziği zaten kendi içinde e, geleneksel müzik, genelliksel müziğin çok sesli hale getirildiği bir e, yapıya kazanmış uzun süredir e, yapıya sahip. E, kendi geneliksel çok sesliliği var. Bunun üzerine biraz da e, bakı etkileriyle e, eklenen çok sesli yaklaşım söz konusu olduğunda ortaya gerçekten muhteşem bir şey çıkıyor. E, sizleri şimdi e, Apazze Devlet şarkı ve dans topluluğuyla baş başa bırakıyorum. E, eminim insan sesinin e, ulaşabildiği sınırları e, keyifle e, dinleyeceksiniz. Önümüzdeki hafta umuyorum ki canlı olarak yine tepki sizle buluşmak üzere. E, şimdi işsizler hoşça Hoşçakalın. Yılbağa uykuya raz, sevgi donsa sız, sis ses çırgumüş yarasa, bab serge, aksa pıyarda, sezgaşa sar, şahzadım, sazadım, ahpraşım, ahpraşırım. Ufak geçse sabsı oktan hapsa Ya ursas, hakop tobonum, ah Peter zahgats, golup hahyanım, zebi parazmarzas, aşstrasıklatım, Sırtı sırt gibi, akıllıca hazır ol. Ufak Akorasız, <Sessizlik> sosuz, I attend avez two sports to preach there and I can photograph them. They must sing first... The oh ol ba, şur mdev ol, şur mdev ol, ba Why such a sharpness? Why such a squashing? Oh, Zirbateva, Zirbateva, what a Shes, shes, shes, ha, pa, kula, shah Ooooooo Warada, warada Druwa Warada, warada Warada Warada Warada Warada Amrads, lakas, llewone Pseger, bzupiru, stahtene geghat chai Umhash, umhaksız, işpasif hankiran, Sa sabzu, obsa salmasu, sarasa ptopsa bitjöz. Ab yasim, Shall watch from. I hear das kommt auch So optional la la raştawa sesan seskaj doma ايش قال مو امرك On the path to Ya oğlum, ben hep rema, ah اصدر گت گوزگی بیدر سوال شت داد تا Orada ha Bülü gemişkak öpülü blıt şaşo Orada ha Bülü yap şaşo blıt arap o Orada ha Bülü Gülüşüp, waw waw, atla anıl gülüşüyor ki Yalnızdır cöm wa wa wa artık deim sarwüşt ga wa goit wa artık wa manar wa hangi rıfaşa var daha abaslı kop We must love show Haytan karta, orada varıda orada. karta, orada varıda. karta, xştrakum, ulub tam seni kakaşa. Biz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 Ben sabr zanca, masköz ne saşa daqas yatını să-nspuni n-aioc când săvii să-măi șoară mărgei n să